Bakara Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Kendisinde hiçbir şüphe olmayan o kitap yani Kur'an muttakiler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler, dağıtırlar. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Ahiret gününe de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rableri tarafından doğru yol üzerindedir ve onlar kurtulanların ta kendileridir. Şüphesiz ki kafir olanları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, iman etmezler. Bu nedenle Allah onların kalplerini ve işitme duyularını mühürlemiştir. Gözlerinde de manevi perde vardır, onlar için büyük bir azap vardır.'' İnsanlardan öylesi vardır ki hiçbir şekilde inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Onlar Allah'ı ve müminleri güya aldatırlar. Oysa onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar ve bunun farkına da varmazlar. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da bu nedenlerle onların hastalığını arttırmıştır. Yalanlamaları sebebiyle onlar için elem verici bir azap vardır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dendiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Dikkat edin. Onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkına varmazlar. Onlara şu insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiği zaman biz hiç o beyinsizlerin iman ettiği gibi iman eder miyiz derler. Dikkat edin. Beyinsizler sadece kendileridir. Fakat bunu bile bilmezler. Bu münafıklar müminlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Şeytanları. Yani darları ile baş başa kaldıklarındaysa biz sizinle beraberiz. Biz o müminlerle sadece alay ediyoruz derler. Oysa Allah onlarla alay eder. Fakat onlara fırsat vermektedir. Azgınlıkları içinde bocalayıp durmaktadırlar. İşte onlar hidayet karşılığında sapkınlığı satın alanlardır. Onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girmemiştir. Onların yani münafıkların durumu, Karanlıkta ateş tutuşturan kişi gibidir. Ateş etrafını aydınlattığında Allah onların aydınlığını hemen giderir ve onları karanlıklar içerisinde bırakır. Hiçbir şey göremezler. Onlar gerçeğe karşı sağırdır, dilsizdir, kördür. Onlar gerçeğe dönmezler. Veya onların durumu gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek bulunan sağınağa tutulmuş kişilerin durumu gibidir. O münafıklar, Yırdımlardan kaynaklanan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatandır. O esnada şimşek neredeyse gözlerini alacakmış gibi çakar. Şimşek onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de bulundukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme duyularını ve gözlerini giderirdi. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki böylece takvalı olursunuz. O Allah ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yani güçlü bir tavan yapmıştır. Gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkarmıştır. Artık bu gerçeği bilerek Allah'a ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz onun benzeri herhangi bir sure getirin. Doğruysanız Allah'tan başka şahitlerinizi yani yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taş olan kafirler için hazırlanmış olacak ateşten korunun. İman edip iyi işler yapanlara altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Oradan yani cennetlerdeki herhangi bir meyveden kendilerine her ne zaman rızık verilirse bu bize daha önce verilmişti diyeceklerdir. Bu zıklar onlara, dünyadakine benzer olarak verilecektir. Onlar için orada, yani cennetlerde tertemiz eşler de vardır ve onlar orada ebedi kalıcıdır. Şüphesiz ki Allah, gerçeği açıklamak için sinek ve onun da ötesinde herhangi bir varlığı örnek vermekten çekinmez. İman edenler bu örneklerin Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlar ise Allah böyle örnek vermekle ne kastetmiştir ki derler. Allah onunla birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğru yola ulaştırır. Allah verdiği bu örneklerle zaten yoldan çıkmış olanlardan başkasını saptırmaz. Allah'a verdikleri sözü sözleştikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini yani gözetilmesini emrettiği şeyleri kesip terk edenler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Siz ölü yani cansız iken size hayat veren Allah'ı nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra sizi tekrar diriltecek ve sonunda yalnızca ona döndürüleceksiniz. O yerde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır. Sonra göğe yönelmiş, onları yedi kat gök olarak yaratıp düzenlemiştir. O her şeyi bilendir. Hani Rabbin meleklere, ''Ben yeryüzünde bir halife yani sorumlu görevlendireceğim.'' demişti. Onlar ''Biz seni hamdinle tesbih ediyor, yüceltiyor ve kutsallıkla anıyorken yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta ve kan dökmekte olan insanı mı halife görevlendiriyorsun?'' demişlerdi. Allah da onlara ''Şüphesiz ki sizin bilemeyeceğiniz şeyleri ben bilirim.'' demişti. Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş ve Sonra onları meleklere yöneltip, doğruysanız şunların isimlerini bana bildirin demişti. Melekler, sen yücesin, bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur. Yalnızca sen bilensin, doğru hüküm verensin demişlerdi. Allah, ey Adem, o eşyanın isimlerini onlara bildir demiş. Adem o şeylerin isimlerini kendilerine bildirince, ben size, şüphesiz ki göklerin ve yerin gaybını yani bilinemeyenini bilirim Açıklarınızı da gizlemiş olduklarınızı da bilirim dememiş miydim diye sormuştu Hani meleklere Adem için Allah'a secde edin demiştik Onlar da hemen secde etmişti İblis hariç Çünkü o yüz çevirmiş, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştu Şöyle demiştik Ey Adem sen ve eşin şu bahçeye yerleşip dilediğiniz yerden bolca yiyin Şu ağaca sakın yaklaşmayın Yoksa kaybedenlerden olursunuz. Ağaçtan yiyince şeytan onların ayaklarını kaydırıp bulundukları yerden onları çıkarmış yani çıkarılmalarına sebep olmuştu. Bunun üzerine şöyle demiştik. Bir kısmınız diğerine düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde yani bahçe dışında belirli bir süre kalma ve geçim imkanları vardır. Adem Rabbinden bir takım öğretici sözler almıştı ve Rabbi de tevbesini kabul etmişti. Şüphesiz ki yalnızca o, tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Onlara şöyle demiştik. Hepiniz oradan yani o bahçeden inin. Benden size herhangi bir hidayet gelir de, kim hidayetime uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir de. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar ateş halkıdır, onlar orada ebedi kalıcıdır. Ey İsrailoğulları! Size vermiş olduğum nimetlerimi hatırlayın Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim Yalnızca benden korkun Elinizdekini yani Tevrat'ın aslını doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin Sakın onu inkar edenlerin öncüsü olmayın Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın Yalnız bana karşı takvalı olun Bilerek gerçeği batılla karıştırmayın Gerçeği gizlemeyin, namazı kılın, zekatı verin, boyun eğenlerle birlikte boyun eğin. Ey İsrailoğulları, kitabı yani Tevrat'ı tilavet ettiğiniz halde kendinizi unutup iyiliği başka insanlara mı emrediyorsunuz? Akıl etmiyor musunuz? Sabır ve salat yani fedakarlıkla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki o sabır ve fedakarlık, Saygı duyanlar dışındakilere ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarına ve ona döneceklerine kesin olarak iman eden kişilerdir. Ey İsrail oğulları, size vermiş olduğum nimetlerimi ve sizi bir zamanlar alemlere, yani inançsızlara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir güne karşı takvalı olun ki o gün kimse kimseden hiçbir şey gideremez. Onlardan şefaat kabul edilmez. Kendilerinden fidiye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Hani sizi işkencenin en kötüsüne süren ve oğullarınızı kesterip kadınlarınızı sağ bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtarmıştık. İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Hani sizin için denizi yarmıştık, sizi kurtarmıştık. Firavun'un ailesini yani destekçilerini de siz bakıyorken denizde boğmuştuk. Hani kendisine vahyetmek üzere Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra onun ardından zalimler olarak buzayı ilah edinmiştiniz. Sonra onun ardından şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve furkanı vermiştik. Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim şüphesiz ki siz buzayı ilah edinmekle kendinize haksızlık ettiniz. Onun için yaratıcınıza tevbe edin de... Nefsinizi yani kötü duygularınızı öldürün. Böyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için hayırlı olandır. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Şüphesiz ki yalnızca o tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hani ey Musa biz Allah'ı açıkça görünceye kadar sana asla inanmayız demiştiniz de bakıyorken sizi yıldırım yakalayıp çarpmıştı. Sonra manevi ölümünüzün ardından Şükredersiniz diye sizi vahiy ile diriltmiştik. Sizi bulutla gölgelendirmiş, size kudret hedvası ile bıldırcın eti indirip vermiş, size rızık olarak verdiğimiz temiz şeylerden yiyin demiştik. Emirlerimizi dinlememekle onlar bize zulmetmemişlerdi. Ancak kendilerine yazık etmişlerdi. Hani İsrail oğullarına şöyle demiştik: Şu şehre girip yerleşin. Onun nimetlerinden dilediğiniz gibi bolca yiyip yararlanın. Kapıdan eğilerek saygıyla girin ve Hetta bizi bağışla deyin ki sizin için hatalarınızı bağışlayalım. Güzel davrananların ödülünü ileride daha da arttıracağız. İşlerinden bazı zalimler kendilerinden söylemeleri istenilen sözü başka bir sözle değiştirmişlerdi. Biz de yoldan çıkmaları nedeniyle üzerlerine gökten bir azap göndermiştik. Hani Musa kavmi için su isteyince ona, Asanla taşa vur demiştik. Hemen ondan on iki pınar fışkırmıştı. Her kabile de elbette içeceği yeri bilmişti. Onlara şöyle demiştik. Allah'ın yarattığı rızıktan yiyin, için. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Hani siz verilen nimetlere karşılık şöyle demiştiniz. Ey Musa, tek çeşit yemeğe sabredemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de yerin yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, salatalığından, sarmısağından, mercimeğinden ve soğanından bize çıkarıp lütfetsin. Musa ise daha iyi olanı daha düşük ile değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin. Şüphesiz ki istedikleriniz sizin için orada var demişti. Bundan sonra üzerlerine alçaklık ve çaresizlik damgası vurulmuş ve Allah'ın gazabına uğramışlardı. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, ve haksız olarak peygamberleri öldürmeleriydi. Bütün bunlar isyana devam etmeleri ve haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Şüphesiz ki iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabi Sabiilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip iyi işler yaparsa, onlar için Rableri katında ödülleri vardır. Onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir de. Hani sizden sağlam bir söz almış. Üzerinize Sina Dağı'nı adeta kaldırmıştık. Onlara, size verdiğimizi kitabı kuvvetle alın yani ona sıkıca tutunun ve içinde olanı hatırlayın ki takvalı olabilirsiniz demiştik. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Allah'ın iyiliği ve merhameti sizin üzerinize olmasaydı şüphesiz ki zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü avlanma yasağını çiğleyenleri ve bu yüzden kendilerine, Aşağılık maymunlar gibi olun dediğimizi elbette bilmektesiniz. Bunu öndekilere yani onları görenlere ve arkalarındakilere ibretlik bir ceza muttakiler için de bir öğüt kılmıştık. Hani Musa kavmine şüphesiz ki Allah herhangi bir inek kesmenizi size emrediyoruz demişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsun deyince o da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Onlar bizim adınıza Rabbine dua et de onun özelliklerinin ne olduğunu bize açıklasın demişlerdi. Musa da Allah diyor ki o ne yaşlı ne de körpe ikisi arasında bir inektir. Size emredileni hemen yapın demişti. Onlar bizim adımıza Rabbine dua et bize onun renginin nasıl olduğunu açıklasın demişlerdi. Musa da Allah diyor ki o bakanlara huzur veren parlak sarı renkli bir inektir demişti. Onlar bizim adımıza Rabbine dua et de onun özelliklerinin ne olduğunu bize açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi iyice karıştırdık. İnşallah biz emredileni yapma yolunu buluruz demişlerdi. Musa da Allah diyor ki o henüz boyunduruk altına alınmayan, toprak sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir demişti. Bunun üzerine onlar... İşte şimdi gerçeği getirdin yani tam olarak açıkladın cevabını vermişler ve hemen onu bulup kesmişlerdi ama neredeyse yapamayacaklardı. Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkarıcıdır. Şimdi ona yani öldürülen kişiye kesilen ineğin bir parçasıyla vurun demiştik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve akıl edesiniz diye size delillerini gösterir. Bunlardan sonra kalpleriniz yine katılaşmıştı. Artık onlar taş gibi, hatta daha da katıdır. Şüphesiz ki taşlardan öylesi vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi de vardır ki yarılır da ondan su çıkar. Bir kısmı da Allah'a saygı nedeniyle yukarıdan aşağı iner. Allah, yapmakta olduklarınızdan asla habersiz değildir. Onların, yani kitap ehlinin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir grup Allah'ın kelamını duyarlar da iyice anladıktan sonra bilerek onu bozarlardı. Bunlar müminlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında Allah'ın size açtıklarını yani Tevrat'taki bilgileri Rabbinizin katında aleyhinize delil getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları akıl etmiyor musunuz? derler. Bilmezler mi ki Allah şüphesiz ki onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kuruntular dışında kitabı yani Tevrat'ı bilmezler. Onlar zandan başka bir şeyde bulunmuyorlar. Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları nedeniyle onların vay hallerine, kazandıkları nedeniyle onların vay hallerine Kitab'e elinden bazıları sayılı birkaç gün hariç bize ateş dokunmayacaktır demişlerdi. Onlara de ki siz Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah asla sözünden caymaz yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Her kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kişiler ateş halkıdır. Onlar orada Ebedi kalacaklardır İman edip iyi işler yapanlara gelince Onlar cennet halkıdır Onlar da orada ebedi kalacaklardır Hani İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz Ana babaya güzel davranacaksınız Yakınlara, yetimlere Ve yoksullara iyilik yapacaksınız Diye söz almıştık Ayrıca insanlara güzel söz söyleyin Namazı kılın ve zekatı verin Sonunda azınız hariç Yüz çevirerek dönüp gitmiştiniz Hani birbirinizin kanlarını Dökmeyeceğinize Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza Dair sizden söz almıştık Sonunda siz de şahit olarak Bunları kabul etmiştiniz Ardından siz öyle kimselersiniz ki Birbirinizi öldürüyor Aranızdan bir grubu yurtlarından çıkarıyor Günahta ve düşmanlıkta Onlara karşı birbirinize Arka çıkıyorsunuz Onları yurtlarından çıkarmak size haram Olduğu halde hem çıkarıyor hem de size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın, yani Tevrat'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Böyle davrananlarınızın cezası, dünya hayatında rezillikten başka nedir ki? Kıyamet gününde ise en şiddetli azaba çarptırılacaklardır. Allah, yapmakta olduklarınızdan asla habersiz değildir. İşte onlar, Ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmeyecek ve kendilerine yardım edilmeyecektir. Yemin olsun ki biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ondan sonra birbiri ardınca elçiler göndermiştik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller vermiş. Onu kutsal ruh Cebrail ile desteklemiştik. Nefislerinizin arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi size her geldiğinde ona karşı kibirlenmiştiniz. Elçilerden bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını öldürüyordunuz. Yahudiler, kalplerimiz perdelidir demişlerdi. Hayır, inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Ne kadar da azı inanır. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap, yani Kur'an ulaşıp da, Tevrat'tan bildikleri gerçekler kendilerine gelince onu inkar etmişlerdi. İşte Allah'ın laneti böylesi kafirlerin üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine yani layık gördüğüne peygamberlik vermesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar ederek kendilerini alçak bir şeye satmaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazab üstüne gazaba uğramışlardı. Ayrıca o kafirler için Küçük düşürücü bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denince biz sadece bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Oysa o Kur'an kendilerinde bulunan Tevrat'ın aslını doğrulayıcı bir gerçektir. Onlara de ki siz inanıyor idiyseniz peki daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Yemin olsun ki Musa size apaçık deliller getirmişti. Sonra onun ardından zalimler olarak buzağıyı ilah edinmiştiniz. Hani sizden sağlam bir söz almış, üzerinize Sina Dağı'nı adeta kaldırmıştık. Onlara size verdiğimizi kuvvetle alın, yani ona sıkıca tutunun, ondaki gerçekleri dinleyin demiştik. Onlar ise işittik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları sebebiyle kalplerine Buzağıya tapma sevgisi içirilip doldurulmuştu De ki böyle inanıyorsanız inancınız size ne kötü şeyler emrediyor Onlara de ki ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de Yalnızca size aitse ve bu konuda doğruysanız ölümü isteyin bakalım Onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler sebebiyle ölümü asla istemeyeceklerdir Allah zalimleri iyi bilendir Şüphesiz ki sen onları insanların dünya hayatına en düşkünü olarak bulursun. Hatta şirk koşanlardan bile. Her biri bin sene yaşatılmak ister. Oysa o kadar yaşatılması kimseyi azaptan asla uzaklaştırmaz. Allah yapmakta olduklarınızı görendir. De ki kim Cebrail'e düşmansa şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle o Kur'an'ı senin kalbine kendisinden önce gelen kitapların aslını doğrulayıcı bir rehber ve müminler için bir müjde olarak o indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Yemin olsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkanlardan başkası inkar etmez. Ne zaman onlar Allah'a bir söz vermişlerse işlerinden bir grup onu bozmadı mı? Gerçekte onların çoğu iman etmez. Allah tarafından kendilerine beraberlerindekini doğrulayıcı bir elçi gelince kitap ehlinden bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu sırtlarının arkasına attılar. Onlar yani kitap ehlinden bir grup. Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uymuşlardı. Oysa Süleyman büyü yapıp kafir olmamıştı. Ancak şeytan ruhlu insanlar kafir olmuşlardı. Çünkü onlar insanlara büyü ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki hükümdara indirileni öğretiyorlardı. O iki hükümdar biz sadece bir imtihanız. Sakın kafir olmayın demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. Şeytan ruhlu insanlar o ikisinden yani Harut ile Marut'tan kişi ile eşinin arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Halbuki o şeytan ruhlu insanlar Allah'ın izni olmadan kimseye hiçbir şekilde zarar veremezlerdi. Bu kişiler kendilerine zarar veren ve yarar sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. Yemin olsun ki büyüyü satın alanların ahiretten payı olmadığını çok iyi bilmektelerdi. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. İman edip takvalı olsalardı, şüphesiz ki Allah tarafından verilecek ödül hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina yani bize riayet et demeyin. Unzurna yani bizi gözet deyin ve söylenenleri dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Kitap ehlinden ve müşriklerden nankörlük yapanlar, Rabbinizden size herhangi bir hayır yani iyilik indirilmesini istemezler. Allah rahmetini dilediğine, laif olana verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetten her neyi nesheder veya unutturursak daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misiniz ki Allah her şeye gücü yetendir. Göklerin ve yerin otoritesinin yalnızca Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Sizin için Allah'a rağmen dost da, Yardımcı da yoktur. Yoksa siz de daha önce Musa'ya sorulduğu gibi elçinize sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim küfrü imanla değiştirirse yani inkarı tercih ederse elbette doğru yoldan sapmış olur. Kitap elinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra işlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar onları affedin, hoş görün. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için önceden ne tür bir iyilik sunarsanız Allah katında onu bulacaksınız. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Kitap ehli, Yahudi olanlar veya Hristiyanlar hariç kimse asla cennete giremeyecek demişlerdi. İşte şu iddiaları, kendi kuruntularıdır. De ki doğruysanız delilinizi getirin. Aksine kim güzel davranarak yüzünü, benliğini Allah'a teslim ederse onun ödülü Rabbinin katındadır. Onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir de. Kitabı yani Tevrat ve İncil'i tilavet etmekte okuyup aktarmakta oldukları halde Yahudiler, Hıristiyanlar herhangi bir şey üzerinde yani doğru yolda değildir demişlerdi. Hristiyanlar da Yahudiler herhangi bir şey üzerinde yani doğru yolda değildir demişlerdi. Kitabı bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların dediklerini söylemişlerdi. Allah onların anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir ki? Onların oralara ancak korkarak girebilmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik vardır. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da batı da yalnızca Allah'a aittir. Nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü yani rızası oradadır. Şüphesiz ki Allah imkanları geniş olandır, bilendir. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa o yücedir. Aksine göklerde ve yerde bulunanların hepsi yalnızca ona aittir. Hepsi yalnızca ona boyun eğenlerdir. O göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der. O da hemen olmaya başlar. Gerçekleri bilmeyenler şöyle demişlerdi. Allah bizimle konuşmalı veya bize bir delil gelmeli değil miydi? Öncekiler de tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri, yani akılları da nasıl da birbirine benzedi. Kesin bir şekilde inananlara ayetleri elbette apaçık ortaya koyduk. Şüphesiz ki biz seni bir amaç ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın. Milletlerine yani dinlerine uyuncaya kadar Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla razı olmayacaklardır. De ki şüphesiz ki Allah'ın rehberliği gerçek rehberliktir. Sana gelen bilgiden sonra onların arzularına uyarsan Allah'tan gelecek azaba karşı senin için herhangi bir dost ve yardımcı olmayacaktır. Kendilerine kitap verdiklerimizden bazısı onu tam olarak yani hakkını gözeterek tilavet ederler, okuyup aktarırlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi bir zamanlar alemlere yani inançsızlara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir güne karşı takvalı olun ki o gün kimse kimseden hiçbir şey gideremez. Kimseden fidye kabul edilmez. Kimseye şefaat yarar sağlamaz. Onlara yardım da edilmez. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım sözlerle sınamıştı. O da onları tam olarak yerine getirmişti. Allah ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim Soyundan da önderler yap ya Rabbi deyince Allah sözüm zalimlere ermez onlar için söz vermem demişti. Hani o evi yani Kabe'yi insanlara toplanma yeri ve güven mekanı kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. İbrahim'e ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Hani İbrahim de demişti ki Rabbim. Burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır. Allah da şöyle demişti. Kim inkar ederse onu da az bir süre yararlandırırım. Sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varış yeridir orası. Hani İbrahim ve İsmail o evin yani Kabe'nin temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz. Bunu bizden kabul et. Şüphesiz ki yalnızca sen duyansın, bilensin. Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de boyun eğen bir ümmet kıl. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz ki yalnızca sen tevbeleri çok kabul edensin. Çok merhametlisin. Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine tilavet edecek. Yani okuyup aktaracak. Onlara kitap ve hikmeti yani doğru hüküm verme yeteneğini öğretecek, onları arındıracak bir elçi gönder. Şüphesiz ki yalnızca sen güçlü olansın, doğru hüküm verensin. Kendini bilmezlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Yemin olsun ki biz onu dünyada elçi seçmiştik. Şüphesiz ki o ahirette de iyilerden olacaktır. Hani Rabbi ona teslim ol demişti, o da. Alemlerin Rabbine teslim oldum cevabını vermişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etmişti. Yakup da ey yavrularım Allah sizin için bu dini yani İslam'ı seçti. Sadece Müslümanlar olarak ölün demişti. Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız yoksa? O zaman Yakup oğullarına benden sonra neye, kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ''Ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha, Allah'a kulluk edeceğiz. Biz yalnızca ona teslim olmuşuzdur.'' demişlerdi. ''Onlar bir ümmetti. Elbette gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.'' ''Kitap ehli olanlar, Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız.'' demişlerdi. ''De ki, hayır.'' Biz Hanif yani Allah'ı birleyen olarak İbrahim'in milletine yani onun dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Onlara şöyle deyin. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların torunlarına indirilene, Rableri tarafından Musa'ya ve İsa'ya verilenlere, ayrıca diğer peygamberlere verilenlere inandık. Onlardan hiçbir arasında fark gözetmeyiz. Biz yalnızca ona, Allah'a teslim olanlarız. Onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Dönerlerse yalnızca anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O duyandır, bilendir. Allah'ın boyası ile boyanın. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimmiş? Biz yalnızca ona kulluk edicileriz. De ki, O bizim de Rabbimiz. Sizin de Rabbiniz olduğu halde Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz yalnızca ona gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onların torunlarının Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilmiş bir şahitliği gizleyenden... Daha zalim kim olabilir ki Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir Onlar bir ümmetti elbette gelip geçtiler Onların kazandıkları kendilerinin sizin kazandıklarınız sizindir Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz İnsanlardan bazı beyinsizler yönelmekte oldukları kıblelerinden o Müslümanları çeviren nedir diyecekler De ki doğuda batıda yalnızca Allah'a aittir Dileyeni yani layık gördüğünü doğru yola ulaştırır. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, elçinin de size şahit olması için sizi dengeli bir ümmet kıldık. Senin üzerinde bulunduğun yani kıble edindiğin Kabe'yi biz ancak elçiye uyanı topukları üzerinde geri dönenden bildirmemiz yani ayırıp ortaya çıkarmamız için kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yola ulaştırdıklarından başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Yüzünü göğe çevirişini yani haber beklediğini elbette görüyoruz. Elbette senin memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, Namazda yüzlerinizi onun tarafına çevirin. Şüphesiz ki kendilerine kitap verilmiş olanlar onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından asla habersiz değildir. Şüphesiz ki kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü delili getirsen de onlar kıblene dönmezler. Sen onların kıblesine asla uyacak değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen bilgiden sonra... Onların arzularına uyacak olursan işte o zaman zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu yani kıbleyi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şüphesiz ki onlardan bir grup bilerek hakikatı gizlemektedir. Gerçek olan Rabbinden gelendir. Sakın şüphecilerden olma. Herkesin Allah'ın yönlendirmesiyle yöneldiği bir yönü vardır. Siz iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız olun. Allah hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Şüphesiz ki bu emir Rabbinden sana gelen bir gerçektir. Allah yapmakta olduklarınızdan asla habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, Namazda yüzlerinizi onun tarafına çevirin ki aralarından haksızlık eden inatçılar hariç insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri bir delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın. Yalnızca bana saygı duyun. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da doğru yolu bulasınız. Nitekim size kendi içinizden ayetlerimi tilavet eden yani okuyup aktaran, sizi kötülüklerden arındıran, Size kitabı ve hikmeti yani doğru hüküm verme yeteneğini bildiren, bilmediklerinizi size öğreten bir elçi gönderdik. Siz beni ibadetle hatırlayın ki ben de sizi bağışlama ile anayım. Benim için şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabır ve salat ile yani fedakarlıkla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Aslında onlar diridir. Ancak siz anlayamazsınız. Şüphesiz ki sizi biraz korku ve açlık, ayrıca mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltma yani fakirlik ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Onlar kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz elbette yalnızca ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden salavat yani pek çok destek ve merhamet hep onların üzerinedir. Doğru yolu bulanlar da onlardır. Şüphesiz ki Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir. Kim o evi yani Kabe'yi hacc veya umre yaparsa o ikisini yani Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde kendisine herhangi bir vebal yoktur. Kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz ki Allah şükre çok karşılık verendir bilendir. Kitapta insanlara açıkça gösterdikten sonra indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri çok kabul edenim, çok merhametli olanım. Şüphesiz ki kafir olanlar ve kafir olarak ölenlere gelince... İşte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar orada lanet içinde ebedi kalıcıdır. Artık ne azapları hafifletilecektir ne de onların yüzlerine bakılacaktır. İlahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Merhametin kaynağıdır, merhametlidir. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün değişmesinde yani birbiri peşine gelişinde insanlara yarar sağlayan şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de kendisi sebebiyle ölümünden sonra toprağı canlandırdığı ve orada her çeşit canlıyı yaydığı suda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bulutları yönlendirmesinde akıl eden bir toplum için deliller vardır. İnsanlardan bazıları Allah'ın peşi sıra ortaklar edinir de, Onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kudretin yalnızca Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu keşke önceden görüp anlayabilselerdi. İşte o zaman görecekler ki kendilerine uyulanlar onlara uyanlardan uzaklaşmıştır. Ve her iki taraf da azabı görmüş sonunda aralarındaki bağlar kopmuştur. Kötülere uyanlar şöyle diyeceklerdir. Keşke bir kez daha dünyaya dönmemiz mümkün olsaydı da, şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah pişmanlık duydukları işleri kendilerine gösterecektir. Onlar asla ateşten çıkamazlar. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların temiz ve helal olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. O müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ataları hiçbir şey akıl etmemiş, doğruyu bulamamış olsalar da mı? Kafir olanların durumu, Çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey duymayan hayvanlara haykıranın durumuna benzer. Onlar gerçeğe karşı sağırdır, dilsizdir, kördür. Onlar akıl da etmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'a şükredin. Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kılmıştır. Ancak... Azgınlık yapmayacak ve sınırı aşmayacak şekilde kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki ona herhangi bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptakileri gizleyip onu az bir değer karşılığında satanlar var ya, işte onlar karınlarında ateşten başka bir şey yemeyenlerdir. Kıyamet günü Allah onlara konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için Elem verici bir azap vardır Onlar hidayet karşılığında sapkınlığı Bağışlanma karşılığında da Azabı satın alanlardır Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar O azabın sebebi Allah'ın kitabı bir amaç ile indirmiş olmasıdır Buna rağmen kitap hakkında ayrılığa düşenler Elbette derin bir anlaşmazlığın içindedir Gerçek iyilik Yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz değildir Gerçek iyilik Kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanmasıdır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, yardım isteyenlere ve kölelere sevdiği maldan harcamasıdır. Ayrıca namazı kılması, zekatı vermesidir. Bunlar antlaşma yaptığınız zaman sözlerini yerine getirenlerdir. Dahası sıkıntı, hastalık. Ve savaş zamanlarında sabredenlerdir. Doğru olanlar işte bunlardır. Muttakiler yani duyarlı olanlar da işte bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size farz kılındı. Hür kişiye karşılık bizzat o hür kişi, köleye karşılık bizzat o köle, kadına karşılık da bizzat o kadın. Kimin cezası kardeşi yani öldürülenin velisi tarafından bir şey karşılığında bağışlanırsa, Artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren kişi gereken diyeti ona yani öldürdüğünün yakınlarına güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler Rabbinizden bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra haddini aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey derin akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki takvalı olursunuz. Birinize ölüm geldiği zaman geride bir hayır yani mal bırakacaksa, Ana babaya ve yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek muttakiler yani duyarlı olanlar üzerinde bir borç olarak farz kılınmıştır. Kim duyduktan sonra onu yani vasiyeti değiştirirse günahı sadece onu değiştirenedir. Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir. Kim vasiyet edenin haksızlığa veya günaha yönelmesinden endişe eder de ilgililerin arasını bulursa kendisine herhangi bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır Çok merhametlidir Ey iman edenler Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Takvaya ulaşasınız diye Sayılı günlerde olmak üzere Size de farz kılındı İçinizden kim hasta veya yolcu olursa Tutamadığı gün sayısı kadar Diğer günlerden o sayıyı tamamlasın Oruç tutmaya çok güç dayananların ise Bir fakiri doyuracak kadar fitiye vermesi gerekir Kim gönüllü olarak iyilik yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır. Bilirseniz zorluğuna rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici. Bir rehber ve doğruyu yanlıştan ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Sizden o bir aylık süreye ulaşanlar onu yani o ay boyunca oruç tutsun. İçinizden kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı gün sayısı kadar diğer günlerden o sayıyı tamamlasın. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım sana benden sorduğunda onlara de ki ben kendilerine çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Kullarım benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için elbise yani örtü, siz de onlar için elbise yani örtüsünüz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bilmektedir. Bu neden nedir ki tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını yani neslinizi isteyin. Tan yerinin beyaz ipliği yani aydınlığı gecenin siyah ipliğinden yani karanlığından size göre tamamen ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken kadınlara cinsel olarak yaklaşmayın. İşte şunlar Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Sakın bunlara yaklaşmayın. Allah takvaya ulaşsınlar diye ayetlerini insanlara işte böyle açıklıyor. Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için haram olduğunu bile bile o malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden yani ayın hallerinden soruyorlar. De ki onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İyilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Ancak iyilik takvalı olan kişinin davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı takvalı olun. Umulur ki kurtulursunuz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Sakın aşırıya gitmeyin, saldırmayın. Şüphesiz ki Allah aşırıları yani saldıranları sevmez. Onları yani size karşı savaşmakta olanları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne yani zulüm ve işkence İnsan öldürmekten daha şiddetli bir kötülüktür. Mescidi haramda onlar sizinle savaşıncaya kadar siz de onlarla savaşmayın. Onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. İşte kafirlerin cezası böyledir. Onlar savaştan ve inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Fitne, zulüm ve işkence kalmayıncaya ve kullukta yalnızca Allah için oluncaya kadar o saldırganlarla Savaşın Vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram aylar haram aylara karşılıktır. Dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de onun size saldırması gibi ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'a karşı takvalı olun. Bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Allah yolunda infak edin, verin. Bunu yapmayarak kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü iyiliği yapın. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever. Allah için hacci ve ümreyi tam yapın. Bunlardan alıkonulursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderip kestirin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı yani saçınızı tıraş etmeyin. Sizden kim hasta olursa veya başından bir rahatsızlığı varsa oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye vermesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman kim hacca yani haç günlerine kadar umre ile yararlanmak isterse kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurban kesmeye imkan bulamayan kişi haç günlerinde 3 gün, memleketine döndüğü zaman 7 gün olmak üzere oruç tutar ki hepsi tam 10 gündür. İşte şu hüküm ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'a karşı takvalı olun. Bilin ki Allah cezası şiddetli olandır. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hac ederse yani ihrama girerse hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek ve kavga etmek yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takva yani duyarlılıktır. Ey derin akıl sahipleri bana karşı takvalı olun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden gelecek bir kazancı aramanızda Size herhangi bir vebal yoktur. Arafattan sel gibi aktığınızda meşar haramda yani müzdelife'de Allah'ı hatırlayın ve onu size ilettiği şekilde hatırlayın. Şüphesiz ki siz daha önce şaşkınlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Hac ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi... Hatta ondan daha da güçlü bir şekilde Allah'ı hatırlayın. İnsanlardan öylesi var ki Rabbimiz bize vereceğini dünyada ver der. Böylesinin ahirette hiçbir payı yoktur. Onlardan bir kısmı da şöyle dua eder. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İşte onlar için kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı hızlı olandır. Sayılı günlerde Allah'ı hatırlayın. Takvalı olmak isteyenler için kim iki gün içinde acele edip minadan Mekke'ye dönmek isterse ona herhangi bir günah yoktur. Dönüşü geciktirenler için de herhangi bir günah yoktur. Allah'a karşı takvalı olun ve bilin ki hepiniz yalnızca onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri hoşuna gider. Kalbinde olana da Allah'ı şahit tutar. O hasımların en yamanıdır. O dönüp gittiğinde veya bir yetki sahibi olduğunda yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekinleri ve nesli yok etmek için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Böylesine Allah'a karşı takvalı ol denince gururu kendisini günaha sevk eder. Ceza olarak ona cehennem yeter. O ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de var ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini yani servetini satar, feda eder. Allah kullara çok şefkatlidir. Ey iman edenler hep birden barışa girin, şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Size hakikate dair apaçık deliller geldikten sonra barıştan sapar, şeytanın adımlarını izlerseniz iyi bilin ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın azap kararının ve meleklerinin gelmesiyle hükmün verilip işin bitirilmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. İsrailoğullarına sor ki kendilerine apaçık nice ayet mucize vermiştik. Kim kendisine deliller geldikten sonra Allah'ın nimetini yani ayetlerini değiştirirse şüphesiz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Onlar bazı müminlerle alay ederlerdi. İman edip takvalı olanlar kıyamet gününde onların üzerinde olacaktır. Allah dilediğine, layık olana hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri göndermiştir. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermesi için kitabı, bir amaç doğrultusunda indirmiştir. Ancak kitap verilenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlık nedeniyle dinde anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde çelişkiye düştükleri gerçeği buyruğuyla göstermiştir. Allah dileyeni layık gördüğünü doğru yola ulaştırır. Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri Size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki Sonunda her elçi ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdi? Dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır Sana nereye, kime infak edeceklerini soruyorlar? De ki infak edeceğiniz her bir şey ana baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Her ne iyilik yaparsanız şüphesiz ki Allah onu bilendir. Sizin için hoş olmasa da size saldıran kafirlere karşı savaş size farz kılındı. Sizin için hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayları yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki, Onda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan çevirmek, onu ve mescidi haramın saygınlığını inkar etmek ve Mekke'nin Müslüman halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne yani zulüm ve işkence öldürmekten daha şiddetli bir kötülüktür. Güçleri yeterse onlar dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse Onların işleri dünyada da, ahirette de silinir, boşa gider. Onlar ateş halkıdır ve orada ebedi kalıcıdır. Şüphesiz ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, yani fedakarlık yapanlar var ya, işte bunlar Allah'ın merhametini umabilirler. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki her ikisinde de büyük bir günah yani haramlık, ve insanlar için bir takım çıkarlar vardır. Her ikisinin de günahı çıkarından daha büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki vazgeçilebileni Allah düşünesiniz diye ayetleri size işte böyle açıklıyor. Bütün bu açıklamalar dünya ve ahiret hakkındadır. Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki onların durumunu düzeltmek yüzüstü bırakmaktan hayırlıdır. Onlarla birlikte yaşıyorsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanı düzeltenden ayırmayı bilir. Allah dileseydi sizi de sıkıntıya sokardı. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Müşrik kadınlarla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. İmanlı bir cariye hoşunuza gitse de müşrik bir kadından elbette daha hayırlıdır. İman edinceye kadar müşrik erkekleri de kızlarınızla evlendirmeyin. İnanmış bir köle hoşunuza gitse de müşrik bir kişiden elbette daha hayırlıdır. O müşrikler ateşe çağırır. Allah ise buyruğu ile cennete ve bağışlanmaya çağırır. Allah gerçeği hatırlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklıyor. Sana kadınların adet halinden soruyorlar. De ki: O bir sıkıntıdır. Bu sebeple adet halinde kadınlardan Cinsel olarak uzak durun Temizleninceye kadar onlara cinsel olarak yaklaşmayın Temizlendiklerinde yani kan akışı durunca Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın yaklaşın Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri de temizlenenleri de sever Kadınlarınız sizin için bir tarladır Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın Kendiniz için ileriye hazırlık yapın Allah'a karşı takvalı olun Bilin ki, şüphesiz ki siz ona kavuşacaksınız. Müminleri büyük ödülle müjdele. İyilik etmenize, Allah'a karşı takvalı olmanıza ve insanların arasını düzeltmenize yeminlerinizden dolayı Allah'ı engel kılmayın. Allah duyandır, bilendir. Allah yeminlerinizdeki boş sözlerle ilgili kasıtsız yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz. Ancak kalplerinizin kazandıklarıyla, yani kasıtlı yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok hoşgörülüdür. Kadınlarına ilada bulunanların dört ay beklemesi gerekir. Bu sürede hanımlarına dönerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bu süre sonunda hanımlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir. Boşanmış kadınlar, kendi kendilerine evlenmeden üç adet hali beklerler. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Kocaları barışmak isterlerse, bu durumda onları, boşanma sürecindeki eşlerini geri almaya daha fazla hak sahibidir. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belirli hakları vardır. O boşanma sürecindeki erkeklerin, Onlara yani boşanma sürecindeki kadınlara dönmede bir derece önceliği vardır. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Boşama iki kezdir. Bundan sonra ya iyilikle tutmak ya da güzellikle bırakmaktır. Kadınlara verdiklerinizden boşanmada bir şey almanız size helal olmaz. Ancak eşler Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam uygulayamamaktan korkarlarsa bu durum istisnadır. Siz de onların yani eşlerin Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, kadının erkeğe fidye vermesinde her iki taraf için de vebal yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır, onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Erkek o eşini üçüncü kez boşarsa, ondan sonra kadın bir başka eşle evleninceye kadar onu alması kesin kendisine helal olmaz bu kişi yani ikinci eş de onu boşarsa Her iki taraf da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inandıkları takdirde Yeniden evlenmelerinde herhangi bir vebal yoktur İşte şu hükümler gerçeği bilmek isteyen bir topluluk için Allah'ın açıkladığı sınırlarıdır Kadınları boşadığınız ve onlar da 3 aylık bekleme süresinin sonuna geldiklerinde Onları iyilikle tutun veya iyilikle bırakın Haksızlık ederek ve kendilerine zarar vermek için onları zorla tutmayın Kim bunu yaparsa elbette öncelikle kendisine kötülük etmiş olur Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini Yani size verdiği hidayeti Size öğüt vermek üzere indirdiği kitabı ve hikmeti Yani doğru hüküm verme yeteneğini hatırlayın Allah'a karşı takvalı olun Bilin ki şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir Kadınları boşadığınız ve onlar da 3 aylık bekleme süresinin sonuna geldiklerinde aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde onların eski veya aday eşleriyle evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğüt verilmektedir. Bu öğüdü tutmanız kendiniz için en iyi ve en temiz olandır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için Kendilerinden boşanmış anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların uygun bir şekilde beslenmesi ve giyimi babaya aittir. Hiçbir insan gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutulamaz. Hiçbir anne çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu sebebiyle zarara uğratılmamalıdır. Baba ölürse onun benzeri nafaka tebini mirasçı üzerine yükümlülüktür. Onlar yani anne ve baba karşılıklı anlaşarak, ve birbirleriyle görüşerek çocuğu iki yıldan önce sütten ayırmak isterlerse kendilerine herhangi bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek istediğiniz takdirde süt anneye vermekte olduğunuz ücreti uygun bir şekilde teslim etmenizde size vebal yoktur. Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Bilin ki şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızı görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeden 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme süresinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında yaptıkları uygun işlerde size herhangi bir vebal yoktur. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Beklemekte olan kadınlarla evlenme hakkındaki düşüncelerinizi sunmanızda veya onu içinizde tutmanızda size herhangi bir vebal yoktur. Allah sizin onları anacağınızı bilir. Uygun sözler söylemeniz hariç. Sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Kitap yani bekleme süresini dolduruncaya kadar nikah düğünmünü pekiştirmeyin. Nikah kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah nefislerinizdekini bilir. Bu sebeple yanlış yaparsanız Allah'tan sakının. Bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok hoşgörülüdür. Nikah'tan sonra henüz dokunmadan yani cinsel ilişkiye girmeden veya onlar için belirli bir mehir belirlemeden eğer kadınları boşarsanız size herhangi bir vebal yoktur. Bu durumda yine de onlara ödemede bulunun. Güzel davrananlar üzerine bir borç olarak zengin olan durumuna göre... Fakir olan da durumuna göre uygun bir ödemede bulunmalıdır. Kendilerine mehir belirleyerek evlendiğiniz kadınları onlara dokunmadan yani cinsel ilişkiye girmeden boşarsanız, kadınların vazgeçmesi veya nikah bağı elinde bulunan kocanın vazgeçmesi durumu dışında belirlediğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Affetmeniz yani mehirden vazgeçmeniz takvaya daha uygundur. Aranızda iyiliği unutmayın. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Salavata yani namazlara ve orta yani ideal namaza devam edin. Allah'a saygı içinde bunu yerine getirin. Bir tehlikeden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek veya binmiş şekilde yani binek üzerinde kılın. Güvende olduğunuzda siz bilmiyorken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu hatırlayın yani namazı kılın. İçinizden vefat ettiğinde dul eşler bırakacak olanlar bu eşlerinin bıraktıkları maldan bir yıla kadar evlerinden çıkarılmadan yararlanmaları hakkında sağlıklarında vasiyet etsinler. Onlar yani eşi ölen kadınlar giderlerse kendileri hakkında yaptıkları uygun işlerde size bir vebal yoktur. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Muttakiler üzerine bir borç olarak boşanmış kadınların uygun bir şekilde kocalarından menfaat sağlaması onların hakkıdır. Allah akıl edesiniz diye ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara manevi olarak ölün demişti. Sonra da onları manevi olarak diriltmişti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükür etmez. Allah yolunda savaşın. Bilin ki Allah duyandır, bilendir. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah da ona bunun pek çok katını verir. Allah dar olarak da verir, bol olarak da verir. Yalnızca ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrail oğullarının yöneticilerini görmedin mi? Peygamberlerine, bize bir hükümdar gönderip görevlendir ki onun komutasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber, ya size savaş yazılır, farz kılınır da savaşmazsanız, Deyince onlar da yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım ki demişlerdi. Kendilerine savaş yazılıp farz kılınınca içlerinden azı hariç yüz çevirmişler, kaçmışlardı. Allah zalimleri bilendir. Peygamberleri onlara... ''Elbette Allah taliutu size hükümdar olarak gönderip görevlendirdi.'' Deyince onlar, ''Biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkanlar verilmemişken nasıl o bize hükümdar olur?'' demişlerdi. O peygamber şöyle demişti, ''Allah onu sizin üzerinize seçti. ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü yani hükümdarlığı dilediğine verir. Allah imkanları geniş olandır.'' bilendir. Peygamberleri onlara şöyle demişti: "Onun hükümdarlığının işareti meleklerin taşıdığı, içinde Rabbinizden bir ferahlık ve sükûnet Musa'nın ailesinin ve Harun'un ailesinin bıraktıklarından bir kalıntı bulunan tabutun size gelmesidir. İnananlarsanız şüphesiz ki bunda sizin için bir delil vardır." Talut askerlerle birlikte savaş için ayrılınca şöyle demişti: Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek, ondan içen benden değildir, onu tapmayan bendendir. Eliyle sadece bir avuç alan hariç, içlerinden azı hariç, hepsi ırmaktan içmişlerdi. Talut ve onunla birlikte iman edenler, birlikte ırmağını geçince, bugün bizim Talut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yoktur demişlerdi. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlarsa, sayıca az nice birlikler, Allah'ın izniyle sayıca çok birlikleri yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir demişlerdi. Cahalut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında Talut'un askerleri Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit tut, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et şeklinde dua etmişlerdi. Allah'ın izniyle onları yenmişler, Davud da Cahalut'u öldürmüştü. Allah ona yani Davud'a hükümdarlık ve hikmet yani doğru hüküm verme yeteneği vermiş, dilediği şeylerden ona öğretmişti. Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü bozguna uğrardı. Fakat Allah bütün insanlığa karşı iyilik sahibidir. İşte şunlar Allah'ın sana bir amaç ile tilavet etmekte olduğumuz ayetleridir. Şüphesiz ki sen elçilerdensin. İşte şu elçilerin bir kısmını bir kısmına farklı oldukları noktalarda üstün kılmıştık. Allah onlardan bir kısmına konuşmuş, bazılarını da derecelerle yükseltmiştir. Nitekim Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller vermiştik ve onu kutsal ruh Cebrail ile desteklemiştik. Allah dileseydi yani Allah'ın dileğine uysalardı onlardan sonra gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ayrılığa düştüler. İçlerinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Allah dileseydi, yani Allah'ın dileğine uysalardı, onlar savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Kendisinde alışveriş, dostluk ve şefaat bulunmayan gün, yani ahiret gelmeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin, dağıtın. Kafirler elbette zalimlerdir. Allah ki ondan başka ilah yoktur, diridir, hayatı elinde tutandır. Kendisini ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi yalnızca ona aittir. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir ki? Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bildirmeyi dilediklerinin dışında kimse onun bilgisinden hiçbir şeyi kuşatamaz. Onun egemenliği gökleri ve yeri kapsamıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Elbette doğru yanlıştan ayrılmıştır. Kim tağutu yani azgınlık edeni reddedip Allah'a inanırsa kopmayan en sağlam kulpa yapışmış demektir. Allah duyandır, bilendir. Allah iman etmiş olanların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafir olanlara gelince onların dostları tağurttur. Yani azgınlık edenlerdir. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarıp gömerler. İşte bunlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcıdır. Allah kendisine hükümdarlık verdiği için Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni Nemrut'u görmedin mi? Hani İbrahim Rabbim yaşatır ve öldürür demişti. O da ben de yaşatırım ve öldürürüm demişti İbrahim. Allah güneşi doğudan getirmektedir. Sen de onu batıdan getir demişti de. O kafir Şaşa kalmıştı. Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Veya görmediniz mi şu kişiyi ki evlerinin duvarları, çatıları üzerine yığılıp alt üst olmuş bir şehre uğramıştı. Bu kişi şehrin ölümünden sonra Allah burayı nasıl diriltir acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl öldürmüş. Yani ölü gibi bırakmış sonra tekrar diriltmişti. Allah ne kadar kaldın diye sorunca bir gün veya günün bir kısmı kadar demişti. Allah ona şöyle demişti. Hayır 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye böyle yaptık. Şimdi kemiklere bak. Onları nasıl düzenliyoruz? Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz? Durum kendisi için apaçık bir hal alınca biliyorum ki Allah her şeye gücü yetendir demişti. Hani İbrahim Rabbim ölüyü nasıl diriltmekte olduğunu bana göster demişti. Rabbi ona inanmadın mı diye sorunca İbrahim hayır elbette inandım fakat kalbimin tatmin olması için görmek istedim demişti. Bunun üzerine Allah Şöyle buyurmuştu: Dört tane kuş alıp onları kendine alıştır. Sonra her dağa onlardan birer parça koy. Ardından onları çağır, koşarak, uçarak sana gelirler. Bil ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Mallarını Allah yolunda infak edip verenlerin örneği yedi başak bitiren bir tohum tanesi gibidir ki her başakta yüz tane ürün vardır. Allah dilediğine, layık olana kat kat fazlasını verir. Allah imkanları geniş olandır, bilendir Mallarını Allah yolunda infak edip Arkasından başa kalkmayanlar Ve fakirleri incitmeyenler var ya Onlar için Rableri katında ödülleri vardır Onlara herhangi bir korku yoktur Onlar üzülmeyecektir de Güzel bir söz ve bağışlama Arkasından incitme gelen sadakadan hayırlıdır Allah zengindir, hoşgörülüdür Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş için veren kişi gibi sadakalarınızı başa kakarak ve inciterek iptal etmeyin. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan kayaya benzer ki ona sağanak yağmur isabet etmiş de onu çıplak topraksız hale getirmiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. Allah o kafirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Allah'ın rızasını kazanmak ve nefislerini güçlendirmek için mallarını infak edenlerin durumu, bir tepedeki bahçeye benzer ki, üzerine sağanak yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Sağanak yağmur yağmasa bile bir çise ile de ürün verir. Allah yaptıklarınızı görendir. Herhangi biriniz ister mi ki hurma ve üzüm ağaçlarına sahip arasından sular akan, ve kendisi için orada her çeşit meyveden bulunan bir bahçesi olsun ama bakıma muhtaç çocukları varken kendisine yaşlılık gelip çatsın. İçinde ateş bulunan bir kasırga o bahçeye isabet ederek yakıp kül etsin. Allah, düşünesiniz diye ayetleri size işte böyle açıklıyor. Ey iman edenler, kazandıklarınızın değerli olanlarından ve yerden yani topraktan size rızık olarak çıkardıklarımızdan infak edin, verin. Size verilse... Gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı vermeye kalkışmayın. Bilin ki şüphesiz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Şeytan size fakirlik vaat eder, sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Allah ise katından size bir bağışlanma ve bir lütuf vaat eder. Allah imkanları geniş olandır, bilendir. Allah hikmeti yani doğru hüküm verme yeteneğini dileyene layık gördüğüne verir. Kime hikmet verilirse elbette ona pek çok iyilik verilmiş demektir. Derin akıl sahiplerinden başkası gerçeği hatırlamaz. Şüphesiz ki Allah yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı bilir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz bu ne güzeldir. Onları gizler de fakirlere öylece verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da sizin günahlarınızın bir kısmını örter. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Onların hidayeti senin üzerine bir görev değildir. Zira Allah dileyeni, layık gördüğünü doğru yola ulaştırır. Her ne iyilik infak ederseniz kendiniz içindir. Yalnızca Allah rızası için infak edeceksiniz. Her ne iyilik infak ederseniz karşılığı size tas tamam verilecektir. Ve siz haksızlığa uğratılmayacaksınız. Yapacağınız yardımlar kendilerini Allah yoluna adamış oldukları için Yeryüzünde kazanç amacıyla dolaşamayan fakirler için olsun Bilmeyenler onurlarından dolayı onları zengin sanır Sen onları yüzlerinden tanırsın Onlar yüzsüzlük ederek bir şey isteyemezler Şüphesiz ki Allah yaptığınız her iyiliği bilendir Mallarını gece gündüz gizli açık Allah yolunda infak edenler var ya ''Onlar için Rableri katında ödülleri vardır. Onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir.'' de. Faiz yiyenler şeytan çarpmış kişilerin kalktıkları gibi kalkarlar. Bu onların ''Alışveriş de tıpkı faiz gibidir.'' demeleri yüzündendir. Oysa Allah alışverişi helal kılmıştır. Faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kazançları kendisinindir. Onun işi Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faize dönerse, işte onlar ateş halkıdır, orada ebedi kalıcıdır. Allah faizi siler, yani faizli malın ve servetin bereketini giderir, sadakaları ise arttırır. Allah küfre dalanları, günahta ısrar edenleri sevmez. İman edip iyi işler yapanlar, namazı kılanlar ve zekatı verenler var ya, Rableri katında onlar için ödülleri vardır. Onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir de. Ey iman edenler Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. İnanıyorsanız faizden elinizde kalan kısmı terk edin. Böyle yapmazsanız Allah ve elçisi tarafından faizcilere açılan savaştan haberiniz olsun. Tevbe ederseniz malınızın aslı yani ana paranız sizindir. Böylece ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Borçlu kişi dardaysa eli genişleyinceye kadar ona zaman vermek gerekir. Bilirseniz alacağınızı bağışlamanız sizin için hayırlı olandır. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese kazandığının karşılığının eksiksiz verileceği ve onların haksızlığa uğratılmayacağı bir güne karşı takvalı yani duyarlı olun. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Olduğu şekilde yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi de yazdırsın. Rabbine karşı takvalı olsun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eksik yazdırmasın. Üzerinde hak olan borçlu kişi aklı kıt veya zayıf biri ise ya da yazdırmaya gücü yetmiyorsa velisi onu adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahit de bulundurun. İki erkek bulunamazsa razı olacağınız bir erkek ile biri yanılıp şaşırırsa diğerinin ona hatırlatması için iki hanım şahit olsun. Şahitler çağrıldığı zaman şahitlik etmekten kaçınmasınlar. Küçük veya büyük hiçbir şeyi süresiyle birlikte yazmaya sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adil, şahitlik için daha sağlam, Şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda gerçekleştirdiğiniz ticaret peşin olursa bu hariç. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için hiçbir vebal yoktur. Karşılıklı yüz yüze alışveriş yaptığınızda da şahit tutun. Yazan da şahitlik eden de zarara uğratılmasın. Zarar verme işini yaparsanız şüphesiz ki bu yoldan çıkmanız demektir. Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilendir. Yolculuktayken katip bulamazsanız borca karşılık alınmış bir rehin yani kapora yeterlidir. Birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kişi emaneti sahibine versin ve Rabbi olan Allah'a karşı takvalı duyarlı olsun. Şahitliği yani bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı bilendir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Allah dileyeni layık gördüğünü bağışlar, dileyene layık gördüğüne de azap eder. Allah her şeye gücü yetendir. O elçi Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine iman ettiler. Müminler, onun elçilerinden hiçbiri arasında fark gözetmeyiz derler. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affına sığındık. Dönüş yalnızca sanadır derler. Allah hiçbir canı gücünün yetmeyeceği şeyle sorumlu tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi... Bize de ağır yük yükleme Rabbimiz. Bize gücümüzün yetmediği şeyler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, Efendimizsin. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.